Ekonomi, ekoloji Hazırlayıp dinlenenler Pelin Cengiz, Barış Gençer Baykan, Mahir İlgaz ve Serkan Ocak. Evet günaydın değerli Açık Radyo dinleyicileri. Hala e, günü aydın olmayan varsa bu saatte tabii. Açık Radyo 94.9'da bir ekonomi ekoloji programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugün e, stüdyoda program ortaklarım Pelin Cengiz, Serkan Ocak ve Barış Gençer Baykan yok. U bendeniz Mahir İlgaz mikrofon başındayım. E, bir de konuğum var Elif Gündüzeli. Merhaba. Hoş geldin Hoş Elif. Hoş bulduk. Elif, e, Can Europe veya e, Avrupa İklim Ağı'ndan e, da katılıyor evet. programımıza ve e, özellikle de konuşacağımız konu nedir? Kömür odaklı konular üzerine konuşacağız yine. Kömür ve iklim galiba. Evet, çok aşina aslında dinleyiciler bu konulara ama <gülüyor> yine de söylemekte fayda var. E, ben bir ufak girizgah yapayım. Daha sonra e, topu yine Elif'e adayım. E, ülkemizde neler oluyor bu konularda üzerinden geçeriz. E, evet Paris İklim Anlaşması. Paris İklim Anlaşması'ndan açık radyoda ziyadesiyle bahsedildi. E, detaylarıyla tekrar ona girmeye gerek yok ama Paris İklim Anlaşması'nın temel sonuçlarından bir tanesi... Ee, hedef olmuştu. Küresel iklim değişikliğinin işte iki dereceyle sınırlandırılması hatta bir buçuk derecede e, tutulması için yoğun çaba gösterilmesi şeklinde bir e, hedef çıkmıştı. Ee, bu hedefin doğal bir sonucu e, anlaşmada ismen yer almasa da fosil yakıtlar, fosil yakıt kullanımından bir an önce vazgeçilmesi. 2 derece hedefi için e, dünyada bilinen mevcut fosil yakıt rezervlerinin yüzde seksenin. ...hiç kullanılmaması, toprak altında bırakılması gerekiyor. Bir buçuk derece, derece hedefi için ise neredeyse tümünün e, bilinen fosil yakıt rezervlerinin e, toprak altında bırakılması gerekiyor. Bu da yüzde yüz yenilenebilir enerjiye e, hızlı bir dönüşüm demek. E, bu kapsamda hal böyleyken e, yeni, özellikle yeni yapılmakta olan e, fosil yakıt altyapı tesislerinin, fosil yakıt enerji santrallerinin yapılmaması gerekiyor. Ee, ...bununla ilgili de bir uluslararası çaba var. Hmm. Bunun da fosil yakıtlardan kurtul. Evet aslında... ...dün e, Dünya Gazetesi'ne... ...bir haber çıktı. Bilmiyorum gördün mü sen de? Ben var, görmedim. E, pa Paris kömürün tabutuna son çiviyi çaktı diye. E, böyle Paris... ...anlaşmasından sonra işte dediğin gibi... ...aslında açık radyoda çok fazla bahsedildi. Üstünde Paris anlaşmasının ve... ...iyi kötü vesaire daha iyi olabilecek... ...yanlarının ama şöyle bir spekülasyon... ...yolaştı tabii bu. Kömür lobileri Ve işte fosil yakıt lobilerine ciddi bir mesaj vermiş oldu. Devletler bir buçuk derece, iki derece veya işte iki derecenin altı bir buçuk derecede sınırlamak için küresel sıcaklık artışlarını e, fosil yakıtlardan ufaktan vazgeçmeye başlayacak. Şimdi bunu şey anlamında bu fosil yakıtlardan kurtul, yani dünyadaki fosil yakıt karşıtı hareket için çok olumlu bir gelişme. Çünkü artık e, şirketlerin veya lobilerin ekonomik ilgileri de Kaybolmaya başlayacak ufak ufak gibi bir, bir durum var bir yandan da. Eğer kömür şirketi değilseniz hı hı. E, kömüre yapılan yatırım aslında sizin için geri dönüşü olan bir yatırım değil orta ve uzun vadede. Evet yani burada tabii şey var çok detayına girmeden bahsetmek lazım diye düşünüyorum ama şu anda e, çıkartılan kömürü yakamayacaklar gibi bir durum var. Çünkü hı. destek yani karlı olmayacak şirketler için devletlerin teşvik vermesi gerekecek. E, devletler de altına İmza attıklarından sonra Paris Anlaşması'nın bu desteği veremiyor olacaklar. Yani en azından meşru olmayacak bu destek. Bizler de e, sivil toplum olarak bunu ifşa etmek konusunda elimizden geleni yapabileceğiz artık diye düşünüyorum. Çünkü bir anlaşma olacak altlarına ülkelerin imzalarını attı. Evet, e, bugün yine bağlama biraz daha e, derinlik katmak adına bir ufak bilgi verelim. E, yeni açıklama James Hansen, dünyanın önüne gelen iklim bilincilerinden James Hansen'ın e, son açıkladığı... Ee, ...araştırma sonuçlarına göre e, bir süredir zaten söyleniyordu ama bu doğrulanmış oldu. Ee, küresel iklim değişikliği e, sanayi devrimi öncesine göre bir dereceye ulaşmış durumda. Bugüne kadar hep 0.8 derece diyorduk. Bir dereceye e, çıkmış durumdayız artık. Yani bu hani iklim değişikliğinin iki dereceye sınırlanması hatta bir buçuk dereceye sınırlanması hedefi de... ...giderek daha da zorlaşan bir hedef haline geliyor. Yarım derecelik hakkımız kaldı yani dünya olarak aslında gezegen olarak. Evet yani bunun da aslında bu önemli bir nokta. Ee, kaç ton atmosfere kaç ton daha sera gazı salacağımızı oturup gayet e, net bir şekilde hesaplamak mümkün. Hı hı. Ee, i̇şte 565 gigaton civarındaydı ee, en son bundan beş sene önce yapılan hesaplarda. Şimdi artık e, onun bayasını e, yakmış olsa gerek e, insanlık. Dolayısıyla daha da az. Bundan daha da az. Son sayıyı bilmemekle beraber. Hı hı. E, ama rezervlerde ise yaklaşık 3000 bin gigaton, gigaton'a yakın şey var. E, fosil yakıt var. Yani bu 3000 bin gigatonun hepsinin atmosfere salınması demek... ...artık dünya üstünde bildiğimiz anlamda yaşamın sona ermesi demek. Yani Bunu da böyle söylemekte bir sakınca yok. Evet. Bazen bana şey gibi geliyor aslında... ...hemen fosil yakıtlardan kurtula bağlamak isterken... ...bir yandan da yaptığımız şeyin sivil toplum olarak verdiğimiz mücadelenin... ...birazcık deli işi olduğu gibi de geliyor bazen bana. Çünkü dediğin gibi yani aslında dünyada bildiğimiz yaşama dair bir şey olmayacak diyoruz. Yani söylediğimiz şey... Ee, aslında insan hakları veya iklim veya çevrenin de ötesinde bayağı hani var evet varlıkların artık olmayacağı konusunda bilimsel veriyi politik e, karar alıcılara ikna etmeye çalışıyoruz gibi bir durum var birazcık deli saçması ama hani bu deli saçmasını tabi e, yaymak lazım çünkü e, komik bir durum yani hani trajik komik bir durum aynı zamanda işte uluslararası hareketlere baktığımızda sosyal hareketleri aslında Paris sonrasında Bundan alınan bir e, motivasyonda var yani hani zaten Paris'ten önce de Kopenhag e, dramından sonra ve Paris'ten önce sanırım küresel anlamda sivil toplum kuruluşları ve sivil toplum yerel hareketler kendini e, Paris'ten ne çıkarsa çıksın çıkan şeyi alıp biz fosil yakıtların kullanılmasını durdurmak için kullanacağız diye bir e, sessiz bir söz vermişlerdi birbirlerine diye düşünüyorum. Şimdi onun meyvelerinden bir tanesi de aslında fosil yakıtlardan kurtul. Break free dediğimiz e, uluslararası kampanya, hareket, e, tırmanış hareketi diyebiliriz belki. E, bunun içinde çok fazla hani koordinasyonunda uluslararası kuruluş var. 350 Org var, işte Greenpeace var, KEN var, Climate Action Network e, iklim ağı var. Ee, onun dışında işte çok daha fazla e, örgütler de var, küresel anlamda, ulusal e, sivil toplum kuruluşları da var ve yerel hareketler de buna dahil. E, dünyanın e, 13 yerinde yapılıyor sanırım aslında bununla ilgili belki de birazcık. Evet, e, 13 yerde yapılıyor. Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Almanya, İtalya, İspanya, Nijerya, e, Güney Afrika, e, İsrail ve Filistin, Endonezya, Filipinler, Avustralya ve Türkiye. Hı hı. Ee, ve e, biraz daha arka planına girecek olursak da hedef şu senin de söylemiş olduğun gibi tırmandırma yani yeni fosil yakıt altyapısı az önce verdiğimiz bilgiler ışığında artık kesinlikle olmamalı dünyada hı hı. mantıklı olan rasyonel olan bu ee, ama öte yandan bu fosil yakıt altyapıları yatırımları yapılmaya bir yandan devam ediliyor. Dolayısıyla dünyanın 13 yerinde ikonik e, fosil yakıtlar bakımından ikonik e, yerler seçildi e, yerelde. Ve bu yerlerde yapılan fosil yakıt yatırımlarına e, karşı bunları durdurmaya yönelik eylemler e, planlanıyor. Hı hı. Belki Türkiye ile ilgili çok ufak yani bundan da bahsetmiştik daha önce hı hı. açık radyoda ama tekrardan hatırlatmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de yapılması planlanan 80'e yakın termik santral var. Hala planlanıyor. Yani Türkiye'nin 2023 enerji vizyonu dahilinde 2023 yılına kadar 80 yeni termik santral yapılma planı var. Tabi bu bahsettiğimiz şeyin ne kadar mümkün e, olacağını olamayacağını göreceğiz ama olmaması için uğraşıyor bir yandan da sivil toplum ve yerel hareketler. Çünkü mevcut termik santrallerin üstünde 80 yeni termik santralin yapılması demek e, yalnızca iklim anlamında değil aynı zamanda... ...bu termik santrallerin etrafında yaşayan insanların sağlıkları dışında zehirleniyor olmaları... ...hepimizin zehirleniyor olmamız... ...aynı zamanda da ekonomiye getirdiği yüksek sağlık maliyeti gibi çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıyayız. Türkiye'deki e, fosil kurtul e, eylemleri çerçevesinde aslında karar verilen yer e, Ali Foça oldu. Evet. E, 15 Mayıs da Ağa... ...etrafında e, büyük bir e, kitlesel eylem planlanıyor. Fosil yakıtlardan kurtul diyebilmek için Türkiye'ye ve dünyaya. Tabii Türkiye'deki Ali Ağa'daki hareket aynı zamanda e, aynı hafta içerisinde... ...7-15 Mayıs arasında dünyanın 12, Türkiye dışındaki 12 farklı ülkesinde de yapılacak eylemlerden bir tanesi olacak. E, Ali Ağa'dan çok kısaca bahsetmek gerekirse... E, Alia Foça etrafında yani İzmir'in diğer bölgelerinden bahsetmiyorum sadece Alia ve Foça hani o eski Foça herkesin çok sevip hmm. e, gidip yüzdü vesaire işte İstanbul'u terk edip yaşamaya karar verdi o güzel Foça'nın etrafında e, şu anda var olan bir tane termik santral var yapılması planlanan beş tane yeni termik santral var bunun dışında zaten e, bilen biliyordur Alia e, gemi sökümüyle meşhur mesela dünyada sadece benim bildiğim kadarıyla dört tane gemi söküm alanı kaldı. Çünkü çok zehirli bir iş bu. Ee, 90'lı yıllarda, 2000'lerin başında bununla ilgili kampanyalar yapılıyordu Türkiye'de gemi sökümünü durdurmak için. Hatırlayan hatırlar belki. Ee, o da Ali da yapılıyor. Ee, yani çok zehirli, toksik bir takım malzemeler denize dökülüyor vesaire. Onun dışında demir-çelik fabrikası var. Ee, i̇şte ormanın içine açılmış bir cüruf alanı var. Cüruf alanı dediğimiz şey atık yeri aslında ama o da legal olmayarak yapılmış bir şey zaten. Yani i̇nsanların e, içme suyuna karışan ve tarım alanlarına karışan e, bu termik santralin mevcut mevcut termik santralin külünün atıldığı işte demir-çelik fabrikasındaki artıkların boşaltıldığı bir alan var vesaire. Yani Ali A. Foça etrafındaki yerel halkın söylediği şey aslında biz daha fazla buranın kirlenmesini istemiyoruz. Hele yeni termik santral hiç istemiyoruz. Çünkü öyle bir kapasitemiz zaten kalmadı. Evet aynen bunu söylüyorlar. Ee, geçtiğimiz hafta sonu ee... O, o bölgeden insanlarla konuşma fırsatı bulduk. O, gelen bu ama söyledikleri bir şey daha var. Şimdi Alia e, veya Foça bölgesi e, o gidip de o sanayi kirliliğini özellikle de e, kömür kaynaklı o kirliliği görmeyenler için çok hani e, gündemden uzak kalabiliyor. E, gittik gördüğünüz zaman e, özellikle o Cürüf Dağı e, bayağı insanda e, etkileyici. ...bir izleyim bırakıyorum. Sen gördün sanıyorum değil mi evet. orayı? Yani aslında cüruf dağı diye bir şey yok. Bunu biz uydurduk birazcık çünkü cüruf barajı olması lazım bunun. İşte zaten termik santralinin olduğu her yere bir cüruf barajı açmak zorunda ee, şirketler. Atığını atabilmek için. Yani baraj deyince aklımıza böyle çukur bir şey geliyor. Onun içine atacaklar diye düşünüyoruz ama bu Ali şey çok acayip. Yani ormanın ortasında böyle bayağı yemyeşil ormanın ortasında açılmış kocaman bir alan... Ortasından yükselen bir dağ böyle bastırıyorlar o külleri üst üste çıkıyor. Birazcık şeye benzetiyorum ben işte piramitlere falan benziyorum. Çok tuhaf duruyor. Ve içinde. son derece zehirli. Evet. Yani son derece zehirli. İşte tüm o bölgedeki sanayi atıklarının gittiği başta kömürden kaynaklı sanayi atıklarının gittiği bölge. Ama bir de işin şu boyutu var. İşte onu da sık sık Aliyah'daki arkadaşlar dile getirdiler. Burası tamam buraya geldiğiniz zaman bu kirliliği görüyorsunuz ama burasının sorunu sadece burayı bağlamıyor. Örneğin İzmir'in hava kirliliğinin yüzde altmışı, yüzde yetmişe yakını yine aynı bölgeden kaynaklanıyormuş. Evet. Bunu öğrendik. Hatta su kirliliği de öyle bir yandan. Hı. Çünkü bütün bu tesislerin attığı yani hani Alaa gidenler belki vardır görmüşlerdir. Orası çok minik bir bir koy aslında. Yani küçük bir içeriye girinti var ve o girintinin etrafı e, endüstriyel şeylerle dolu. E, fabrikalar, termik santrallerle vesaire dolu. E, suya karışıyor bu, bu suda tabii ki su olduğu yerde durmuyor yani hani su kirliliğinin İzmir ve etrafındaki Ege bölgesindeki su kirliliğinin e, kaynaklarından, ciddi kaynaklarından bir tanesi de yine, yine o bölge aslında. Evet, peki bu konu üzerinde biraz daha detaylarıyla konuşmaya devam edeceğiz, şimdi bir kısa parça arası verelim. Evet, açıklayıcı 94.9'da ekonomi ekoloji programı devam ediyor. Ee, dinlediğimiz parça Dean and Brita, e, AB Deli Grubu Dean and Brita'dan e, geldi. I'll Keep It Mine, Orijinali 1964 yılında e, Bob Dylan tarafından bestelenmişti ve ilk olarak Judy Collins tarafından yine o yıl seslendirilmişti. E, ...hoş bir parçaydı. Stüdyo başında... ...stüdyo başında ne oldu saçma sapan bir laf. E, stüdyoda mikrofon başında... ...bendeniz Mayrılgaz ve e, konuğum Elif Gündüz Yeli var. E, fosil yakıtlardan kurtul hareketini... ...ve e, bunun altında da... ...Aliya Foça'daki, Türkiye'deki fosil yakıtlardan kurtulun e, ...parçası üzerine biraz konuşuyoruz. Hı hı. Evet, e, aradan önce... E, Biraz Ali e, başta termik kantr, e, kaynaklı kirliliğin ulaştığı boyutlardan e, biraz yine yapılması planlananlardan çevreye etkisinden bu meseleni yani çevre bölgelere etkisinden e, bahsetmiştik. Şimdi e, devam edelim. Nasıl devam edelim? Şöyle devam edelim bence bugün e, çok acayip bir şey oluyor aynı bölgede e, Ali Ağa'da. Şimdi biz bir yandan da işte farklı seri toplum kuruluşları olarak Türkiye'de yapılması planlanan termik santrallerin bir data şeyini, veri tabanını tutmaya çalışıyoruz. Bu da çok zor bir iş. Çünkü yapılması planlanan 80 yeni termik santral var. Mevcutlar var. Bu arada iptal edilenler vesaire çok zor bir iş. Ee, bir tane Enka şirketinin şeyde kurmayı planladığı Ala'da yapmayı planladığı bir termik santral vardı. Bu santral bizim listemizdeydi iki yıl öncesine kadar. İki yıl önce biz bunu listeden çıkarttık. Çünkü EPDK lisans aslında iptal etti. Şirkette e, iki yıl önce çıkıp şeyi açıkladı. Yani hani biz bu termik santrali yapmaktan vazgeçtik dedi. Yoğun tepkiler olmuştu yine buna karşı Aynen. bölge halkında. Yine evet yerel halkın çok ciddi baskıları oldu. Ve hani bir yerel sevinç de oldu. Çünkü başarıya ulaşıldı. Ve Enka da açık açık söyledi bunu yapmayacağını falan. Bugün yani 21 bugün mü? 21 Ocak evet. 21 evet çarşamba. 21 Ocak çarşamba günü 2016 tarihinde... ...ENKA e, termik santrali için bir bilirkişi ziyareti... E, oluyor şeyde e, Ali Ağa'da. şimdi bu çok tuhaf bir durum e, çünkü bilirkişi neyin ziyaretini yapıyor tam olarak biz anlayamıyoruz yereldekiler de anlayamıyor şu anda hani hala daha iletişim halindeyiz bilirkişi bir keşifte bulunacak termik santral işte kurulsu mu kurulmasın e, ama bu termik santralin zaten lisansı iptal oldu e, şirketle yapmayacağını açıkladı. Böyle tuhaf şeyler olabiliyor Türkiye'de yani. Evet olabiliyor. Akla işte ilk başta iki ihtimal geliyor. Bunlardan bir tanesi çok haşina olduğumuz bürokratik komedyalardan bir tanesini daha yaşıyor olabiliriz. Yani seneler öncesinden ayarlanmış bir ziyaret olabilir. Proje iptal edilmesine rağmen bir kişi heyeti ziyaret ediyor olabilir. Böyle olduğunu umalım. Bunun kendi içinde sorunlar olmasına rağmen bir diğeri ise e, gizliden gizliye projenin devam ettirildiği veya başka bir yere yapılması planlandığı yakında e, buna ilişkin bir ziyaret olabileceği. Hakla evet, yani ilk gelenler. O da sorunsal tabii çünkü lisans bir sorun. tane Evet yani bürokratik şeffaflık anlamında da bir sorun çünkü e, bilgi al alma hakkımızı kullanarak lisanslarla ilgili bir araştırma yapıyoruz ve bunun yapılmayacağı söyleniyor bu santralin ama işte bir yandan bir ziyaret ediyor filan ee, bugün yerel gruplar orada olacak herhalde bu akşam daha fazla fikrimiz olacak bununla ilgili çünkü e, yerel gruplar orada hani bir kişiye eşlik ediyorlar sahada ne görmek istiyorlarsa diye yani aslında bunu şuna bağlayabiliriz Türkiye'deki termik santral planları bu 80 yapılması planlanan e, yeni termik santralde bir de böyle bir e, teşvik var yani bu teşvik e, finansal teşvik de olabilir. Vergi indirimleri, işte alım garantileri, ucuz fiyatlar vesaire gibi bir şeyler de var ama onun dışında ciddi bir legal teşvik var. Yani imtiyazlar gösterilmesi aslında. Evet. Yapılacak olan termik santrallere diğer projelerden çok daha fazla imtiyaz gösterilmesi. ÇED süreçlerinin çok daha e, yalap şap tabir ettiğimiz yüzeysel yapılıyor olması. Bazen bazı durumlarda gerçek bilginin orada olmaması. 2010 datasıyla. Hukukun işletilmemesi. Yani Aynen. kazanılan davalar olmasına rağmen faaliyette devam etmesi e, bazı termik santrallerin. Aynen öyle. Yani. Örneğin bu şeyden bahsedebiliriz. E, aradan önce Cürf Dağı'ndan bahsediyorduk. Hı hı. E, bölgedeki e, santrallerin hepsi o Cürf Dağı'nı atıklarını atmak için kullanıyor ve o alanın kullanılması e, Danıştay tarafından 11 ay önce geçtiğimiz e, hatta Ocak ayında. Ocak ayında Geçen değil mi? Yani. Geçen yılın Ocak ayında daha e, bir yıl olmuş. Bir yıl önce. E, Rededilmiş. Evet Danıştay yürütmeyi durdurma yürütmeyi kararı... ...yürütmeyi durdurma kararı verdi. almış. Yani zaten şurada şöyle bir sıkıntı var... ...bir dava devam ederken... ...cüruf barajını dağını oraya koyuyorlar zaten... ...yani, yani yürütmeyi durdurma kararı vermesi için... ...danıştayın bir davanın devam ediyor olması lazım... ...dava devam ederken... ...o cüruflar atılıyor... ...termik santral de açılıyor... ...termik santrale karşı da bir dava var bir yandan... ...ama o davaya rağmen termik santralin bacası tutmaya... ...tütmeye başlıyor... ...atı cüruf barajına atılıyor... ...o baraj dağ oluyor. ...sonra danıştan yürütmeyi durdurma kararı veriyor... ...ama o cüruflar hala oraya dökülmeye devam ediyor... ...şimdi geldi çıkışın içinden gibi bir durum var tabii. Evet, hakikaten iş e, zor. Hukuk tabii hala önemli bir araç olmaya devam ediyor ama... ...artık e, başka seslerinde yükselmesinin zamanı... ...başka araçlarında kullanılmasının zamanı e, gibi geliyor insana bunlara bakınca. Evet... Başka bununla ilgili e, şeylerde devam ediyor. Örneğin e, bir diğer örnek de e, Çatalazı'nda yaşandı. Yine kömüre ilişkin. Orada da devam eden, epey uzun süredir devam eden hem hukuki hem e, siyasi bir mücadele var. E, yapılması planlanan yine termik santrallere karşı. Ancak e, dün bir açıklama oldu. E, bölgeyi temsil eden, bölgenin çıkarlarını temsil etmekle yükümlü bir vekil... Gerekirse buradaki nüfusu taşırız dedi. Artık kendisi de nerenin vekili olur ondan sonra onu bilemiyorum ama. Evet e, yani herhalde taşıyacağı yerin vekili olur diye düşünüyorum. Şeyi de söylemiş bu arada aynı vekil. Hani taşırız insanları bunda zor bir şey yok demiş. Yani hani daha önce yapılmış gibi falan. Evet. O insanları bütün oradaki insanları alıp başka yere taşırız. Yeter ki buraya termik santral. Eren Holding'in bu arada Eren İnşaat'ın santrali. bunda söylemekte fayda var. Çünkü Eren İnşaat'ın bütün bölgede yani Zonguldak bölgesinde çok ciddi bir... Projesi devam ediyor orada ama bunun gibi aslında Türkiye'de e, şeyle tehdit edilen, yer değiştirmekle tehdit edilen çok fazla topluluk var. Yani hı hı. E, mesela bir örnekte İskenderun, İskenderun da öyle yani Sarıseki eskiden köy olan şimdi mahalle olan Sarıseki bölgesine yukarıdan baktığınızda tam da oradaki Cürüf Dağı'nın oradan baktığınızda çok tuhaf bir imaj var. İşte termik santral Cürüf Dağı. E, ...liman vesaire... ...ortada bir mahalle kalmış... ...sıkışmış gibi dört bir yandan aslında... ...insanlar da söylüyor... ...zaten etrafı bu kadar fazla sanayi kirliliğiyle dolu olduğu için... Işte ...çocuklarda, çok küçük çocuklarda... ...astım hastalığından, hava kirliliğinden dolayı... ...büyüklerde akciğer kanseri... ...vesaire gibi ciddi solunum yolu... E, ...ve sağlık problemlerinin... ...göründüğü bölgede halk da söylüyor zaten... ...yani muhtemelen... ...toplu ölümler başlamasın diye... ...bizi buradan kaldırıp başka bir yere koyacaklar. Hani biz de yerimizde... ...yani üç nesildir yaşadığımız yerde kalmak için... Direni ...direniyoruz diyorlar yani. Mesele sadece de tabii oradaki... E, ...o halkın sağlığıyla ilgili de değil... ...onu da söyleyelim. Yani... E, ...hava kirliliği... E, ...bu yıl Türkiye'de rekor boyutlarda... ...özellikle büyük şehirlerde... E, ...bunun başlıca sorunlarından bir tanesi de yine... ...fosil yakıtların yoğun olarak... ...kullanılması. Eee... ...hal böyle, durum böyle, e, artık dört tarafını sıradağlarla, e, cüruf sıradağlarıyla e, çevirdiğimiz ülkemiz, e, biz de devam ediyoruz. Ama fosil yakıtlardan e, kurtul mücadelesi bizim için belki de bu yüzden e, ekstra bir, fazladan bir önem taşıyor, bunu da söylemekte fayda var. Aslında şeyi de belirtmek lazım, e, fosil yakıtlardan kurtul, evet 15 Mayıs'ta Ali Ağa, Foça etrafında planlanıyor... Ee, ve fakat bu sadece bölge insanların oradaki Cürf Dağı veya termik santral projelerine karşı durabilmesi için değil, aynı zamanda Türkiye'nin etrafındaki tüm termik santral karşıtı ve fosil yakıt karşıtı hareketlerin sesini yükseltebilmek için bir e, aslında ne görevi görüyor diyebiliriz, bir yükseltici e, e, amplifikatör <gülüyor> diyemedim <gülüyor> onu ama evet öyle bir şey e, görevi görüyor diyebiliriz Çünkü uluslararası bir hareketin parçası olmak illaki dediğimiz nedenlerden dolayı Türkiye'deki e, termik santrallere gösterilen imtiyazlar vesaireden ve işte hukuksuz sürecin devam etmesinden dolayı e, bu hem yerel hareketlerin kendini güçlü hissetmesi için hepimizin en çok ihtiyacı olan şey şu zamanda hem de aynı zamanda birlik olup termik santrallerin artık olmaması konusunda ses çıkarmak için bir fırsat olarak e, karşımıza çıkacak 15 Mayıs'ta. Evet çok teşekkür ediyorum Elif e, katıldığın için ve bizi bu konularda fosiliyatlardan kurtul konusunda aydınlattığın bilgi verdiğin için. Demin bu arada e, yerleşim taşımayı öneren veklilin e, ismini de vermemişiz onu da söyleyelim. Zonguldak milletvekili Özcan Ulupınar e, AKP kendisinin böyle bir parlak önerisi olmuş onu da söyleyelim. Evet ekonomi ekoloji programını burada bu hafta için sonlandırıyoruz. E, Önümüzdeki haftalarda daha iyi haberler vermek e, dileğiyle diyelim. Hepinize iyi günler. İyi günler. Ekonomi, ekoloji.